Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Müçtehitlerimiz Dünyanın her tarafına yayılmış olan milyonlarca Müslüman İslam tarihinin ilk asırlarından zamanımıza kadar ibadet ve hukuk meseleleri hususunda dört büyük müçtehitten birine bağlana gelmişlerdir. Bu dört müçtehit şu zatlardır. İmam-ı Azam Ebu Hanife Adı Numan'dır. Babasının adı da Sabittir.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 Ashab-ı kiramdan birkaç saat görmüş olmak şerefini kazanmıştır. İmam-ı uyanlardan her birine Hanefi veya Hanefi yül mezhep denir. Biz Türkler ve diğer ırklara bağlı olan birçok Müslümanlar bu büyük müştehidin mezhebine uymuş bulunmaktayız. Onun için amel bakımından imamımız İmam-ı Azam'dır. İmam Ebu Hanife Hazretleri bütün Ehl-i Sünnet tarafından saygı duyulan, dört büyük müştehidin birincisidir. İmam-ı Azam denilince yalnız bu hatıra gelir. İlmi, zekası, züht ve takvası çok yüksekti. Mezhebindeki kolaylık ve mükemmellik bütün Müslümanlar tarafından benimsenmiştir. İmam-ı Azam'ın yetiştirdiği alimler arasında güçlü müştehitler vardır. Fakat hepsi de esas bakımından hocalarına uymuş, hepsi de Hanifi mezhebinin fıkıh alimlerinden sayılmışlardır. Bunların en ünlüleri İmam Ebu Yusuf, İmam Muhammed ve İmam Züf Er'dir. İmam Ebu Yusuf'un adı Yakup İbn İbrahim el-Ensari'dir. Dedesi saat ashab Kiramzan'dır. Hicretin 113. yılında Küffe'de doğmuş, 182 veya 192 yılında Bağdat'ta vefat etmiştir. Allah'u rahmeti üzerine olsun. Harunur Reşid'in Kadılar Kadısı olarak görev yapmıştı.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 Bu kitaplardaki meselelere zahirü denir. Kitaplara da zahirü rivaye kitapları denir. Hanefi mezhebinde en geçerli rivayetlerde bunlardır. İmam Muhammed İmam Malik'ten ders okumuştur. İmam Ebu Yusuf ile İmam Muhammed'e İmameyn yani iki imam denir. İmam Rüfer İsfahan'da ve Basra'da valilik etmiş olan Hüzeyr adında bir zatın oldur. İmam-ı Azam'ın Rüfer'e verdiği der büyüktü.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 Dört büyük müştehidin ikincisidir. Çok yüksek bir ilme, üstün bir zekaya, büyük bir zühd ve takvaya sahipti. Mezhebi önceleri endirilse bütün mağribe yani Fas'a yayılmıştı. Bugün de Fas, Sudan, Trablusgarp, Cezayir ve Yemen taraflarında benimsenmiş bulunmaktadır. İmam Muhammed İbni İdris Eşşafi Hicretin yüzün, 150. yılında Askalan'da veya Şam beldelerinden Gazze'de doğmuştu. 240 tarihinde Mısır'da vefat etmiştir. Allah'ın rahmeti üzerine olsun. İmam Şafii soyca Kureyş kabilesindendir. Büyük dedesi Şafii gençliğinde Resulü Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem efendimize kavuşma şerefine ermişti. Onun babası Sabit de Bedir savaşında İslamiyet'i kabul etmişti. Saygıdeğer bir sahabiydi. İmam Şafii dört büyük müştehidin üçüncüsüdür. Büyük bir alimdir, çok büyük, çok büyük bir tefsir ve hadis alimidir. Tıp ilminde, şiir ve edebiyatta da ehliyeti vardı. Mezhebi doğu ve batı yönlerine yayılmıştır. İmam Ahmet İbni Muhammed İbni Hanbeli, Şeyban kabilesindendir. Aslen mervezlidir. Hicretin 164. yılında Bağdat'ta doğmuş ve 241 tarihinde yine Bağdat'ta vefat etmiştir. Allah'ın rahmeti üzerine olsun i̇mam Ahmed de pek büyük bir alimdir ve dört büyük müştehinin dördüncüsüdür. Hadis ilminde üstün bir yetkiye sahibiydi. Ezberinde bir milyon hadis-i şerif bulunduğu rivayet edilir. Müsnet adındaki kitabında otuz bin hadis vardır. Büyük alim Kuhistani'nin sözüne göre hadislerin sayısı elli bin yedi yüzdür. Züht, züht ve takvası yüksek ahlakı her türlü övgünün üstündeydi mezhebi, necd ülkesine ve İslam aleminin diğer bazı yerlerine yayılmıştır. Bu yetkili dört büyük imamın mezhepleri, kitap, sünnet, ümmetin icmai ve fukahanın kıyası üzerine kurulmuştur. Kitaptan maksat Kur'an-ı Kerim'dir. Sünnetten maksat Peygamberimizin mübarek sözleri, yaptığı ve yapıldığını görüp de yasaklamadığı işlerdir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin evvelce yasaklamadığı bir şeyi görüp de ona karşı susmaları o şeyin meşru olduğunu gösterir. Ümmetin icmaından maksat bir asırda bulunan bütün müştehitlerin bir olayın şer'i hükme hakkında birleşmeleridir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ümmetin sapıklık üzerinde toplanmaz buyurmuştur. Bir hadis-i şerifte de Müslümanların güzel gördüğü bir şey Allah yanında da güzeldir buyurulmuştur. Onun için Müslümanların din varlıklarını temsil eden bütün müştehitlerin bir mesele üzerinde aynı görüş ve fikirde bulunmaları, o meselelerde şer'an geçerli bir delil ve hüccettir. Kıyası fukahaya gelince, bundan maksat da bir olayın kitap, sünnet veya icmai sünnet ümmette sabit olan hükmünü, aynı illet ve sebebe, aynı himmete bağlayarak o olayın tam benzerinde de göstermekten ibarettir. Bu ikinci olay üzerinde varılan hüküm de güzel düşünülünce anlaşılır ki, Yine hüküm, kitap, sünnet ve icma-i ümmet ile sabit olmuştur. İcma-i ümmet ile sabit olmuştur. Müştehit yaptığı kıyas ile hükmü yeniden meydana çıkarmış oluyor. Kıyası fukaha bir iştihat meselesidir. Bunun meşru ve makbul olması şeriatça sabittir. Ey akıl ve düşünce sahipleri ibret alınız der Haşr suresi 2. ayeti mealindeki. Kur'an emri buna delildir. Resul-i Ekrem Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Ümmetinin fıkıh halimleri için böyle bir iştihadı caiz görmüş ve övmüşlerdir. Bir örnek gösterebiliriz. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ashab-ı kiramda Muaz İbni Cebeli radıyallahu an kadı tayin etmiş idi. Peygamberimiz ona ey Muaz ne ile hükmedeceksin diye sorunca kitap ile hükmedeceğim. Onda bulamazsam sünnet ile hükmedeceğim. Onda bulamazsam iştihadımla hükmedeceğim cevabını vermiş idi. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de bu cevap üzerine Yüce Allah'a hamdolsun ki peygamberinin görevlendirdiği elçisini peygamberinin razı olduğu şeye kavuşturmuştur. Buyurarak memnuniyetini açıklamış idi. Bu bakımdan yetkili alimlerin kıyas yoluyla iştahat yapmaları da şeriatça pek güzel bulunmaktadır. Kitap, sünnet, icma-i sünnet ve kıyası fukaha'ya edilleyi erba, usulü erba yani dört delil dört esas denir. Bütün müştehillikler aziz Allah'a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 Güzelce incelenirse görülür ki bunların çoğu görünüşte olan bir ayrılıktan başka bir şey değildir. Çünkü bu meselelerin birçoğunda büyük zatlardan biri azimet, takva yolunu, diğeri de ruhsat müsaade yolunu seçmiştir. Böylece müminlerin önüne geniş bir rahmet sahası açılmıştır. İşte ümmetim arasında bulunan görüş ayrılıkları bir rahmettir hadisi şerifiyle buna işaret buyurulmuştur. Düşünelim. Müslümanlıkta ibadetlere,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 Müştehitler ise fukahanın en yüksek tabakasını teşkil ederler. Dini hükümleri göstermek ve açıklamak yetkisi bu ehliyetli fukahaya aittir. Ezberlerinde binlerce hadis-i şerif, binlerce ilmi mesele bulunan nice insaflı alimler, dini hükümleri belirlemek hususunda sözü fukahaya bırakmış, bu çok ince ve zor görevi yerine getirmek için kendilerini yetki görmemişlerdir. Gerçek şu, mübarek isimleriyle sayfalarımızı süslediğimiz dört büyük imamdan ve Muhterem müştehitten her birine uyan zatlar arasında öyle derin ve geniş muhtelif filmlere sahip kudretli alimler vardır ki her biri üstün ilim ve irfana sahip iken iştihat yapmaya cesaret göstermemiş, bu imamdan birine uymayı şeref kabul etmiştir. Artık dar bilgili kimselerin kendilerinde böyle bir yetki görmeye nasıl hakları olabilir? Kabul etmeliyiz ki dini meselelerle ilgili olayların hükümlerini Öteden beri herkes tarafından kabul edilen bu büyük müştehitlerden öğrenmek zorundayız. İştihat gücünde olmayan kimselerin dini konular üzerinde müştehitlerin mezhebine aykırı olarak kendi anlayışlarına göre hüküm vermeleri, kendi düşüncelerine göre cevap vermeleri Allah katında çok büyük sorumluluğa sebep olur. Bu şekilde bir kimse vereceği cevapta doğru olsa bile bilmeksizin cevap vermiş olacağından yine sorumluluktan kurtulamaz. Bu konuda bir hadis-i şerifin meali şöyle. Sizin ateşe atılmaya en cesaretliniz, fetvaya yani dini meselelere cevap vermeye en çok cesaret göstereninizdir. Bir düşünelim, bir kimse tababet, matematik veya astronomi ilmine dair bilgisi olmadığı halde bunlar üzerinde söz söylemeye veya yazı yazmaya cesaret edemez. Cesaret edecek olursa büyük hatalara düşmüş ve kendini çok küçük düşürmüş olur. Artık bu ilimlerden çok daha önemli ve geniş olan, üstelik sorumluluğu büyük olan, dini ilimler üzerinde yeterince bilgisi olmayanların söz söylemeye ve cevap vermeye cesaret göstermeleri nasıl doğru olabilir? Böyle bir cesaret büyük sorumlulukları gerektirmez mi? Bunun benzeri insanların yapmış oldukları kanun maddelerini bilmeyen kimselerin bu maddeler konusunda gelişi güzel söz söylemeleri, bunların nelerden ibaret olduğunu ve nasıl uygulanacağını açıklamaya kalkışmaları asla doğru görülemez. O halde Allah kanunu olan yüce dininin yüksek hükümleri hakkında,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 Geçmiş ümmetlerden bir çoğunun başına gelmiştir. Bu sebepten dolayı Müslümanlar böyle bir sapıklığa düşmemek için öteden beri bu dört büyük müştehitten birine uymuşlardır ve onun yol gösterici kabul etmişlerdir. Bu sayede de manevi sorumluluktan kurtulmak çaresini elde etmişlerdir. Sonuç bu dört müştehidin büyüklüğü üzerine ve onların mezheplerinin hak olduğunda Müslümanların çoğunluğunun birliği vardır. Bu dört mezhepten başkasına uyumaması konusunda da yine bütün Müslümanların sanki bir birlik anlaşmaları olmuştur. Çünkü bu dört mezhebi kuran dört müstehitten her biri Hazreti Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin devrine çok yakın bir zamanda yetişmiş, büyük bir ilim ve güzel amellerle vasıflanmışlardı. Üstün bir zekaya sahip olan, eserleri zamanımıza kadar ulaşan ve bütün Müslümanların takdirini kazanan kimseler olmuşlardır. Böylece Müslümanlar arasında fazla ayrılık kapısı kapanmış, tam yetki sahibi olmayanların iştihada kalkışmalarına meydan kalmamıştır. Ara sıra meydana çıkacak bazı mesele ve olayların hükümlerini belirlemek için, bu dört müştehitten birinin uygulamış olduğu esasa ve benimsemiş olduğu usule başvurmak kafidir. Bunlara uyarak dininimlerinde yetki ve faziletleri kabullenilmiş olan kimseler tarafından, bu gibi mesele ve olayların hükümleri çözümlenip belirlenebilir. Bu saygıdeğer dört de eğimme Erba, yani dört imam denir. İmam-ı Azam'dan başka üçünü de eğimme Selase, üç imam denir. Yüce Allah, hepsinden razı olsun. Amin. Taharet, temizlik kitabı. Müslümanlıkta ibadetler, taharetler. İslam dini, Yüce Allah'a ibadetten, itaat ve teslimiyetten ibaret en kutsal bir dindir. Bu kutsal din, Yüce Allah'ı bilmek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 Temizlik bulunmadıkça bu ibadetler yerine getirilemez. Temizlik bulunmadıkça insan Yüce Allah'ın manevi huzuruna giremez. Nitekim bir hadisi şerifte temizlik imandandır buyurulmuştur. Diğer bir hadis şerifte de namazın anahtarı temizliktir buyurulmuştur. Aynı zamanda temizlik sağlık için yararlıdır, rızkın çoğalmasına sebep olur. Nitekim bir hadis şerifte de temizliğe devam et ki rızkına genişlik verilsin buyurulmuştur.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 yapılmasından dolayı sevap kazanılan herhangi bir iştir. Gerek niyet bulunsun, gerek bulunmasın. Kur'an-ı Kerim'i okumak gibi. Kurbet Kurbet, yakınlık demektir. Şeriatta ise Yüce Allah'a manevi olarak yakınlığa sebep olan herhangi güzel bir iştir. Sadakalar ve nafile kılınan namazlar gibi. Niyet Niyet, kasıt manasındadır ki, Kalbin bir şey yapmaya yönelmesi demektir. Şeriatta ise yapılan bir görevde Yüce Allah'a ibadette bulunmaya ve ona manevi bakımdan yaklaşmayı kastetmektedir. Bir işin ibadet olabilmesi için böyle bir niyete ihtiyaç vardır. Örneğin biz namazlarımızı yalnız Yüce Allah'ın emrine uymak için onun rızasını kazanmak için kılarız. İşte bu namaz hakkında bir niyettir. Yoksa başkalarına göstermek veya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 Bunlarla din yönünden görevlenmiş olan bir insana da mükellef yani yükümlü denir. Çoğulu mükellefindir. İnsanlar yetki ve kudretleri nispetinde yükümlü olurlar. Aklı bulunan ve bülü uçağına ermiş olan kimsenin ehliyeti tam olacağından yükümlülüğü de öylece tam olur. Akıl Akıl, ruhun bir kuvvetidir ki insan onunla bilgi sahibi olur. İyi ile kötüyü ayırır ve eşyanın gerçek hallerini onunla anlar.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 Şöyle ki uykuda gördüğü bir rüyadan dolayı üzerine gusletmek gereken yani ihtilam olan bir erkek baliğidir. Evlendiği takdirde çocuk yapabilecek genç bir erkek de baliğidir. Bali veya baliga olma yaşının başlangıcı erkek çocuklar için tam 12, kız çocuklar için de tam 9 yaştır. Bu yaşların sonu da her ikisinde tam 15 yaştır. Böyle 15 yaşını bitirmiş olduğu halde kendisinde ihtilam ve gebelik gibi bülü eseri belirmeyen kimse hükmen vali sayılır. Hüküm, karar bir şeyin sonucu olma, bir sonucu gerektirme, etki, emretme manalarında kullanılır. Din deyiminde ise bir şeyin üzerine düşen eser demektir. Yükümlülerin yani mükelleflerin işleriyle ilgili olan, Dine ait hükümlerden her birine şeri hüküm, çoğulma da ahkam-ı şeriye yani şeri hükümler denir. Örneğin zekat farzdır, hırsızlık haramdır denilmesi birer şeri hükümdür. Ef'ali mükellefin yani yükümlülerin işleri. Mükellef insanların yaptıkları işlerdir ki farz, vacip, sünnet, müstehap, helal, mübah, mekruh, haram, sahih, fasit gibi ve batıl gibi kısımlara ayrılır. Farz, yapılması din yönünden kesin şekilde gerekli olan herhangi bir görevdir. Farz, kat'i ve zann'i diye ikiye ayrıldığı gibi farz-ı ve farz-ı olarak da kısımlara ayrılır. Farz-ı kat'i yani kesin farz, kesin olarak şer'i bir delil ya Kur'an'ın Açık bir ayeti yahut peygamberimizin sallallahu aleyhi ve sellem sağlam bir hadisiyle yapılması emredilen ve istenen görevdir. Namaz ve zekat gibi. Farz-ı zanni. kesin sayılan, delile yakın bir derecede kuvvetli görülen ve böylece zanni bir delille sabit olan görevdir. Amel bakımından, amel bakımından kesin farz kuvvetinde bulunur. Buna farz-ı ameli, amel bakımından farz denir. Aynı zamanda böyle bir farza delilinin zanni olmasından dolayı vacip adı da verilir. Buna göre farz-ı ameli, farzı kısımlarının zayıfı, vacip kısımlarında kuvvetlisi bulunmuş olur. Nitekim abdest almakta başa mutlak olarak mes etmek kesin bir farzdır. Fakat başın dörtte biri kadarını mes ise ameli bir farzdır. Farz-ı Yükümlü yani mükellef olan herkesin yapmak zorunda olduğu farzdır. Beş vakitte kılınan namazlar gibi. Farz-ı kifaye. Yükümlülerden bazılarının yapmaları ile diğerlerinin düşen ibadetlerdir. Cenaze namazı gibi. Farzların yapılmasında büyük sevaplar vardır. Özürsüz olarak yapılmamaları da Allah'ın azabını gerektirir. Kifaye olan farzı Müslümanların bir kısmı yapmadığı takdirde bundan haberi olan ve bunu yapmaya gücü yeten bütün Müslümanlar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 Sabah, öğle ve akşam namazlarının sünnetleri gibi. İslam dininde önemli benimsenen ezan, kamet ve cemaati devam gibi sünnetlere sünneni hüda denir. Bunlar da birer müekket, yani kuvvetli sünnettir.